Kentler Lezzetler Hazırlayan ve sunan Güzin Yalın Radyocular merhaba. Kentler Lezzetler Programı'na bu haftada hoş geldiniz. Bakalım yolumuz bizi bugün nerelere götürecek? Ee, hangi kente ulaşıp hangi lezzetlerin tadına bakacağız? Şimdi diyeceksiniz ki sanki bilmiyor musun niye böyle konuşuyorsun? Bu ara o kadar çok gezdim dolaştım ki gene Leyle'yi havada gördüm. Doğrusu kafam karışık sizi hangi kente götürsem? Beni geri çağırıp duran kentlerden hangisine el ele tekrar gitsek diye böyle bir düşündüm ama galiba şimdi bakıyorum da evet yine... Türkiye'nin dışındayız bu hafta. Haftaya artık yurdumuza dönmeye söz veriyorum. E, İspanya'ya gideceğiz. İspanya'nın belki de e, çok fazla e, özellikle bizim ülkemizde tanınıp bilinip gezilmeyen aslında hani turistik olmayan diyeceğim. Ama çok önemli e, lezzetler taşıyan özellikle tarihten gelen çok güzel değerler taşıyan bir kentine gideceğiz. E, Zaragoza veya İspanyolların söylediği gibi Zaragoza. E, bu e, kent İspanya'nın Aragon bölgesinde aslında doğrusunda isterseniz İspanya diye bir tek ülke var olmadan önce Aragon krallığı varken yani İspanya'nın içerisinde mevcut olan etnik grupların her birisi ayrı bir ülkeyken de bu krallığın başkenti olmuş. Aşağı yukarı 2000 yıllık şu günlerde nüfusu böyle bir 6-700 bin civarında olan e, yani İstanbullu gibi düşünmezseniz oldukça kalabalık ve re renk canlı, hızlı bir yaşantısı olan bir kent. Bana en enteresan gelen yönlerinden birisi, en çok tad aldığım yönlerinden birisi. Çünkü her seferinde değişik bir yerden gidebiliyorum oraya. Onun için bunu çok seviyorum. Bulunduğu bölge itibariyle İspanya'nın zannediyorum beşinci büyük kenti filan ve diğer bütün dört büyük kente eşit mesafede. Madrid'de de 300 kilometre uzaklıkta. Valencia'ya, Barcelona'ya ve Bilboa'ya 300 kilometre uzaklıkta. Onların bir kare yaptığını düşünürseniz Zaragoza orta yerde. Dolayısıyla isterseniz Barcelona üzerinden gidiyorsunuz trenle bir saat, bir buçuk saat. İsterseniz Madrid üzerinden hani ben tabii iş için habire gidip geliyorum. Dolayısıyla niye bu kadar sık gidesiniz ama benim gibi çok sık gidiyorsanız hiç değilse bari bir değişiklik oluyor. Yolda gördüğünüz kent değişiyor bari. Yolda tattığınız lezzetler değişiyor. Zaragoza e, genellikle e, böyle tarih meraklılarının aslında yakından bildiği ama aslında günümüzde de çok önemli bir uluslararası yol üzerinde bulunduğu için hani sanki İspanyolca konuşan ülkeler tarafından Avrupa'nın Latin Amerika'ya bağlantısı köprüsüymüş gibi kabul edilen bir kent. Tarihi enteresan birazdan e, biraz daha detaylı size anlatacağım. Hani benim çok tad aldığım bir konu olduğu için biliyorsunuz her seferinde size de illaki ve ısrarla lezzetlerini sunuyorum. Ama oraya geçmeden önce e, Zaragoza kentinin ismi nereden geliyor bir ona bakmak istiyorum. Çünkü e, ilginç bir şekilde biliyorsunuz bu bölge e, Emevi hükümranlığı sırasında Arapların İspanya'da e, bulunduğu Endülüs'te bulunduğu zaman da Aragon bölgesi de belli bir, bir ölçüde de etki altında kalmış orada da e, Onların uh, uh, hükümranlıkları bir süre sürmüş. Ee, ve isim aslında oradan geliyor. Gerçi tabii Latin kökeninde de benzer kelimeler var ama Sarakusta, Arapçası en eski isim de pünik dilinden gelen Salduba isimli bir kentmiş burası. Salduba Kartajalılar zamanında burada yapılmış olan kentin ismi üzerine kurulduğu için Zaragoza kenti en eski ismi Salduba kabul ediliyor. Benim ilgimi çeken dediğim gibi e, İspanya'da Emevi ve Endülüs'teki Arap uygarlığında hep bu çok enteresan hiç ummadığınız anda dünyanın o ucuyla bu ucunun ne kadar birbirini etkilemiş olduğunu her seferinde tekrar tekrar görüyorsunuz. İspanyolca'da böyle çok etkilenmiş e, kelime var oradan e, Arapçadan gelmiş kelime var. E, kentin tarihinde önemli şeylerden birisi de e, geçmişte çok önemli bir Musevi topluluğunu içinde barındırmış olması e, ve e, bu Museviler hani Engizisyon İspanya'dan çıktığı ve tabii ki bayağı da önemli bir tarihte özellikle tabi Musevilerin tarihinde ama dünya tarihinde önemli bir yer tuttuğu için e, bu insanı çarpıyor. Musevilerin e, kent yönetimiyle en barış içinde yaşadığı kentlerden birisiymiş e, Aragon Krallığı zamanında Zaragoza. Ve o kadar iyi geçinirlermiş ki kral kentini dolaşmaya çıktığı zaman e, muhakkak e, Musevilerin mahallesine de uğrarmış e, ve onlar da hep e, ileri gelenlerinin önünü çektiği bir e, yürüyüş koluyla kralı selamlar ve e, yaşamlarına işte e, barış içinde devam ettikleri için ona teşekkürlerini minnetlerini sunarlarmış. Yalnız böyle bir resmi yürüyüş kolu tabii ki her zaman e, e, Tora yazıtlarının içinde bulunduğu e, bir takım e, kılıfları da beraberlerine götürmesini gerektiriyor. Çünkü merasim yürüyüşü böyle. Ama bu ağırlık yaptığı için Musevi ileri gelenleri Tora'ların gerçek e, yazıtları e, sinagogda bırakıp sadece kılıflarıyla kralı karşılamaya çıkarlarmış. Kralın e, yakınlarından tamamen Musevi karşıtı olan bir adet Marcus bunu keşfedi derhal krala gammazlamış ve e, muzebilerin yok edilmesiyle ilgili bir kampanya başlatmış. E, onların yok edilmesi gerektiğini çünkü böyle bir ahiliye başvurduklarına kralı ikna etmeye çalışmış. E, kral ise e, Aragon kralı. E, ya yani gayet iyi vatandaşlar vergilerini ödüyorlar, ekonomiye faydaları var. Gayet pragmatist yaklaşıyor adam. Niye bunları yok ediyoruz şimdi? ona gidersen ne olacağız? İsrar e, ve inatla e, üstüne gelince Markus kralda demiş ki peki bundan sonraki yürüyüşte benimle birlikte gelirsin. Açarız kılıfları bakarız eğer içinde tora yazıkları yoksa. Musevilerin buradan sürülmesini ve yok edilmesini emredeceğim ama varsa aynı cezayı sana yönlendireceğim. Markus kendinden çok emin fakat kralın ee, en son bu kontrolü yapacağı yürüyüşten önceki gece sinagog bekçilerinin her birisi birbirinden tabii ki habersiz ve ayrı yerde rüyasında peygamberi görüyor. Ve hepsine ayrı ayrı hemen sinagoga koşup e, tora yazıtlarını kılıfların içine yerleştirme emri veriliyor. E, kralı karşılamaya çıkan heyet bunun yapıldığından bile habersiz. Kral e, Markus'un kışkırtmasıyla açın göreceğim kılıfları dediği zaman korkudan kalpleri çarparak açıyorlar. Ama hepsi kılıflarının içinde tora yazıtlarının. E, Böylece kral Markus'u cezalandırıyor, idam ettiriyor ve olay çözümleniyor. Ondan sonra da barışçıl yaşamları devam ediyor. Şimdi bunu niye anlattım? Bu Zaragoza kentlilerinin bir kere anlatmayı çok sevdiği bir hikaye. Onun için anlattım. Bir de ayrıca öyle zannediyorum ki doğruluk payı da tartışılır. Belki İspanya'da daha sonra başlamış olan Musevi mezalimine karşı böyle hani eskiden böyle değildi biz sonradan sapıttık geçici bir şeydi diye bir izahat olarak barışçıl dönemlere ait anlatılması sevilen bir hikaye bu Zaragoza'da. Evet hikayelerin tadından bahsediyorsak bazıları için tamamen hikaye anlamına gelen bir şeye tarihe geçebiliriz ee, ve birazcık böyle hani hoş taraflarından size kentin tarihinden bahsedeyim. Ee, Zaragoza'nın ana caddesinin adı Paseo de la Independencia yani ee, bağımsızlık Caddesi. Bağımsızlık Caddesi neden? Çünkü çok enteresan böyle yakın zamanda gerçekleşmiş bir bağımsızlık savaşının ötürü falan değil, ee, ta e, işte 1800'lerde 1808-1809 civarında Fransız orduları şehri kuşattığı zaman onlara karşı koyulan e, müdafa hakikaten. Böyle çok şanlı bir kahramanlık öyküsü olarak tarihlerine geçmiş ve orada ölenler o kuşatmaya karşı savunanlar kenti bugün hala Zaragoza kentinin ondan sonra bir sürü başka tarihi olay yaşadıkları halde en önemli kahramanları olarak kabul ediliyor ve bu cadde de onların adına koyulmuş bir cadde. Ve zaten Zaragoza'nın dışında da Aragon bölgesinde birçok kentte işte Aragon'un Agustin'i, Aragon'un Alfonso'su falan gibi bu kuşatma sırasında Fransızlara karşı koymuş olanların adına konmuş caddeler sokaklar var. Beni ilgilendiren tarafı dünyalar güzeli bir dolaşma yürüme e, mekanı olması. İki tarafında bütün dünyanın en ünlü markalarının arasında bulunduğu e, alışveriş yapabileceğiniz bir takım dükkanlar olmakla birlikte. Bu dükkanlar e, genelde Akdeniz'in e, bu bölgesinde ve İtalya'da da çok görüldüğü şekilde portiko denilen üstü açık kaldırım değil binaların e, kaldırım üstüne uzanan böyle işte arç ve yuvarlak geçitli kısa e, Kasımları devam ediyor kapalı bir alan altından yürüyerek kaldırımda yürüyorsunuz bu tarz da bir cadde ee, ve çok güzel bir kitapçı var İngilizce kitap bulabiliyorsunuz o caddedeki o kitapçı da bu da benim için tabi çok önemli lezzetlerden birisi ama e, bu bütün kentin zaten havasından anlaşılan olay hani çok kentlerine sevdalı ve her türlü dışarıdan gelecek tehlikeye karşı e, göğüs göğüse onu savunan bir e, ırk şeklinde görünüyorlar. Şimdi Zaragoza tarihte e, tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi e, öncelikle İspanyol ırklarından bir tanesi bu dediğim gibi Kartacalıların e, kurduğu bir kentin üzerine kurulmuş. Ondan sonra da yine bu İspanyol ırklarından e, bir tanesi işte e, buraya gelip yerleşmeden önce. Avrupa'nın o bölgesinde aşağı yukarı her yerde olduğu gibi bir müddet Romalıların e, idaresi altında kalmış. Romalılardan kalma bir takım kalıntılara zaten kentler rastlanabiliyor. E, ve Romalılardan sonra da e, şehri e, diğer Avrupa şehirlerinden belki biraz farklı olarak Araplar ele geçirmişler. Ve o dönem İspanyası'nda Araplar o kadar bölgenin malı olmuş figürlerden birisi ki örneğin Şarlıman 777 civarında e, bu kenti elde geçirmek için Araplara saldırdığında basklılar derhal Şarlıman'a arkadan saldırarak e, Arapları destekleyip geri çekilmesine ve kenti ele geçirememesine neden olmuşlar. Yani günümüzde de süre gelmekte olan hani İspanya'daki e, bu çok enteresan e, başka Avrupa e, ülke ne fazla görünmeyen bölünmüşlük o zamanlarda devam ediyormuş kim İspanyol kim kendisine İspanyol demek istiyor kim basklı işte kim Endülüslü pek belli değil 1108'den 1118'e kadar Zaragoza e, Tayfa krallıklarından birisiymiş. Yani bunlar nedir? Emevi hükümranlığı bittikten sonra Endülis Emevi Devleti yıkıldıktan sonra o bölgede güçlü olan kentler kendi kendilerine birer bağımsız devlet olarak yaşamayı bir şekilde başarıyorlar. E ve Kordoba'daki halifelik sona erdikten sonra ve bu da bir süre bayağı bir 100 sene kadar sürüyor. Bunlardan bir tanesi de güçlü bir kent olduğu için Zaragoza kentiymiş. 1118'de ise işte deminden beri sözünü ettiğim Aragon Krallığı artık kuruluyor ve artık hakimiyet Aragon'un eline geçiyor. Bugün Aragon dediğimiz bölümünün İspanyol ırkının. ve orada Aragon Krallığı kuruluyor. Şimdi e, bu şekilde daha uzun detaylarla tarihi anlatmaya gerek yok aslında. Neden derseniz insan bu kadarından bile öyle hoş bir kent ki zaten yani insanı boğmayan her tarafından tarih fışkırdığı halde üstüne üstüne gelmeyen çok rahat böyle huzurlu gevşek hoş bir havası var. E, ve tarihin bu kadarı yani hani bilirseniz biraz üstünden yürüdüğünüz cadde nedir karşınıza çıkan bina nedir. Çok başka sırf tarih incelemeye gidilmiş diğer kentler kadar hani merak da uyandırmıyor insanda. Tarihin bu kadarı sanki 1118'e geri gitmişsiniz, orada yaşıyormuşsunuz gibi bir duygu vermeye yetiyor insana. Neden bilmiyorum. Size de oluyor mu onu da bilmiyorum. Kentler insanlara hiçbir mantıki izahı olamayacak bazı duygular verebiliyor bazen. Yani ben de e, bundan çok daha fazla tarihi eser taşıyan bir kentte aynı duyguya kapılmayabiliyorum da nedense Zaragoza böyle bir şey. Siz de benim aldığım lezzetleri paylaşıyorsunuz. Ne diyebilirim? Buna katlanmak durumunda kalacaksınız. Beni affedin. Onun için şimdi biraz e, ...tarihten gelen lezzetleri böylece tamamladığımı düşünerek e, kentin genel havasında başka bir boyuta geçmek istiyorum. Aslında bu da tabii ki yani, tarihle çok ilgili. E, Hristiyanlık dini için önemli bir nokta e, Zaragoza. Bu hepimizin hep bildiği bir şey zaten bu konuda yazılmış bir sürü kitap falan da var. E, neden? Çünkü e, burada e, Hazreti Meryem'in e, bir... Şu anda zaten üzerinde adına bir bazilikanın bir kilisenin bulunduğu meydanda birinci yüzyılda Hristiyanlığı yaymak için bu bölgeye gelmiş olan senceimize göründüğüne inanılıyor. Hatta onun üzerinde görüldüğü söylenen taş da şu anda bu kilisenin, katedralin içinde bulunuyor. Bu olay da günümüzde Zaragoza'nın ve hatta bütün Avrupa'da İspanyolca konuşan insanların, toplulukların çok ...eğlenceyle kutladığı bir günün sebebi olmuş ileriki tarihlerde. Şimdi orada Hazreti Meryem Pilar olarak geçiyor. Pilar'ın festivali, Las Fiestas del Pilar dedikleri bir festival var. Her sene 12 Ekim'de kutluyorlar. 12 Ekim aynı zamanda Kristof Colombu 1492'de Amerika'ya ulaştığı tarihin... Ee, o bir sembolü herhalde o tarih kesin olarak bilinmese de dolayısıyla Kolombus günü denilen günde bugün yani bütün İspanyolca konuşan insanların dünya üzerinde kutladıkları keyifle kutladıkları bir festivalinde ana e, teması asıl sebebi işte bu Zaragoza'daki kilisenin içinde şu anda bulunan ve üzerinde Hazreti Meryem'in göründüğüne inanılan taşta yatıyor. Evet isterseniz şimdi İspanya'dan hangi kentte olursak olalım alabileceğimiz en büyük lezzetlerden birine bakalım biraz müzik dinleyelim. E, ...İspanyol müziğinden biraz tadalım... ...ve ondan sonra da zaten... hani ...bir kısa bir iki şey daha söyledikten sonra... ...yemeklere geçelim... ...çünkü İspanyol mutfağı beni büyüleyen bir mutfak... ...çok fazla bilinen bir mutfak değil ama... ...Türk mutfağına en fazla benzediğinden midir... ...nedir bütün Akdeniz'de benim vazgeçemediğim lezzetler içeriyor... E, ...önce ama size... E, ...ünlü bir İspanyol e, gitar ustasından... yine ünlü bir İspanyol... ...bestecinin... E, ...bir yorumunu dinletmek istiyorum... ...Manuel Defaya'nın meşhur ateş dansını... ...ateş ritüeli dansını... Ako de Lucia kendi tarzında biraz flamenco tarzında yorumlayacak. Bakalım nasıl olmuş. Ateşle dansı, ateş dansı işte böyle bir şey insanın kanını kaynatıyor ve de yaşınız ve ruh durumunuz ne olursa olsun da ağzınızda hoş bir lezzet bırakıyor doğrusu. Zaragoza ile ilgili başka size hangi keyiflerden bahsedebilirim? Galiba söylemeyi atladım Zaragoza İspanya'nın en önemli nehirlerinden birinin üzerinde Ebro Nehri üzerinde. E, ve Ebro veya Türkçedeki şekliyle Ebre Nehri e, insana hangi kentin içerisinde rastlarsanız rastlayın enteresan bir şey bu. Neden bilmiyorum. Üzerindeki köprülerden ötürü falan çok böyle değişik bir tat veren bir nehir. Ben, ya da bana benim orada çok hoş anılarım var onun için. Evre kenarında oturmak böyle keyif. Yani gidip işte onun kenarındaki ağaçlara bakmak, yürümek falan bu benim hoşuma giden şeylerden birisi. Hele Zaragoza'da nehrin kenarında bir de Romalılardan kalma bir kent dua, e, kalesinin kalıntıları olduğunu söylersem. Biraz böyle tradisyonel usulde eğlenmek için ne yapılır diye. Bakalım oradan da yemeklere geçelim. Zaragoza'nın en keyifli Bölgelerinden birisi El Tubo adı verilen bölge ve hemen yanında El Casco Viejo bunların bir tanesi böyle gece kulüplerinin olduğu bölge El Tubo ise tapas yenmek için ideal restoranların bulunduğu bölge. Şimdi bu durumda gelmiş olduk. Zaragoza mutfağının verdiği lezzetleri biliyorsunuz bütün Akdeniz'de aşağı yukarı her ne kadar e, bizim mezeye tekabül edecek tadımlık yemek e, tarzında olaylar mümkün ve e, mevcutsa da asıl büyük ihtimalle tarihçi yemek tarihçilerin söylediğine göre çıkış noktası azaltıyor. E, Lübnan, Suriye gibi e, rakı muhabbetinin, rakı kültürünün bol olduğu Arap ülkeleri olduğu için mezenin. E, Emevilerin, Endülüs Emevi Devleti zamanında İspanya'da bulunmuş olması da İspanya'ya değişik bir meze kültürü katmış. Yani e, Fransızların ordu övründen farklı İspanyolların tapası. O çok daha fazla Türk, Yunan, Lübnan mezelerine benziyor. Yemekten önce e, bizdekinden biraz daha farklı, çok daha ayaküstü. Hatta e, genelde tapas bar denilen yerlerde gerçekten Masalara filan oturmadan barda yeniyor bunlar ee, ama her yemekten önce yani siz bir restorana girdik masanızı ayırtıyorsunuz sonra bara gidip tapasınızı yiyorsunuz. Tradisyonel olarak tabi buna uymak zorunda değilsiniz. Bu tapaslar küçük e, tabaklarda ortadan herkesin paylaşacağı şekilde de olsa herkesin önündeki küçük tabaklarda böyle birer lokma şeklinde yeniyor. Ve de patlıcan ve balık ağırlıklı ve hakikaten Türk mezelerine de oldukça benziyor. Çünkü çoğunlukla %99 e, zeytinyağı içeriyor ve zeytinyağıyla yapılıyor. E, bu yörede bu öyle tabi. Yani Türkiye'den çok farklı değil. Benim ilgimi çeken e, bir tarihi eseri söyleyeyim. Yemekten bahsettim ama tarihte bunu unutmuş olmaktan hoşlanmadım. Çünkü neden derseniz Arap kültürünün kalıntılarından birisi bu da. Alyaferya diye bir e, kale var. Zaragoza kent merkezinin hemen dışında. Aliaferya'nın özelliği tamam Araplardan kalmış çok enteresan eski bir kale ama e, Cizope Verdi'nin ünlü operası İltravatore'nin de geçtiği mekan. Benim gibi operaya meraklıysanız bu lezzeti de kaçırmayın istedim. Yemeklerin arasına soktum bağışlayın beni. Evet insan Zaragoza'da ne yemeli? Şimdi Zaragoza'da ne yemeli? Bir kere size bir restoran tavsiye etmek istiyorum. Her zaman yaptığım bir şey değil ama buraya ben aşığım. Çünkü e, işletenler büyük bir aşkla böyle amatör bir ruhla işletiyorlar. Ve çok hakikaten güzel lezzetli yemek yiyorsunuz. E, arenanın yakınında evet tabii bir arena var. Tabii boğa güreşleri yapılıyor. Bunu lezzetten saymadığım için es geçtim ama arenanın yakınında Campo del Toro'luk restoranı. Toro biliyorsunuz e, Boğa. Boğa'nın e, her tarafta her türlü resminin görüldüğü çok hoş dese, e, dekorasyonu olan ve yemekleri de muazzam bir restoran. Hazır bir yer tavsiye etmekten lafı açmışken bir de size Gran Cafe Zaragoza'ya gitmenizi öneriyorum. Burası da 1930'ların perasına gitmiş gibi oluyor insan gittiği zaman. O zaman zamandan kalma zaten 40'lardan falan. Çok hoş bir e, tarihi eski binanın içerisinde bir e, kafe. Evet Zaragoza'da yenecek bir sürü tabii tahmin edersiniz İspanyollar e, özellikle bu e, Boğa Güreşi bölgesinde kırmızı ete ete çok meraklılar ama e, bizim keme dediğimiz trüf mantarının e, çıktığı mevsimde oradaysanız muhakkak trüflü Risotto yemenizi öneriyorum. Onlar risotto demiyorlar tabii bir tür paella da değil yani siz trüflü pirinç deyin onlar bir şey getirecekler çok güzel. Sonra bizim mutfağımızda bulunmayan sadece hatta bu bölgede olduğu iddia ediliyor ama hani oradan gitmiş herhalde Almanya'da falan da var. Yıldız çiçeği denilen boraj bitkisinin çeşitli yemekleri yapılıyor. Bu yıldız çiçeği aslında unutma beni çiçeğinin ailesinden bir çiçek. Sapı e, çok fazla dikenli. Ayıklaması çok zor ama içinden böyle salatalık lezzetinde bir şey çıkıyor. İspanyollar özellikle Zaragoza -'da ve Aragon bölgesinde bu borax dedikleri bitkiyi e, yani yıldız çiçeğini e, patatesle pişiriyorlar ve patatesli borax yemeği yapıyorlar. Bunu da hani çok otantik bir şey olduğu için tatmakta yarar var. Fena değil. Yani güzel bir sebze sevenler için çok hoş bir lezzet. Zeytinyağıyla. Zaten önce haşlıyorlar ve üzerine zeytinyağı dökerek yiyorlar. Zeytinyağı ağırlıklı bir lezzet burada. Ama ayrıca aslında bir kendi yağı da var. Borahas yağı da satılıyor ve yemeklerde kullanılıyor. Bunun dışında da e, tapas yemenizi tatmanızı tavsiye ediyorum dediğim zaman zaten o yörenin yemeklerinin lezzetlerinin aşağı yukarı hepsine bir miktar tatmış olacaksınız. Öyle küçük küçük önünüze gelmiş olacak ama yine yöreye özgü e, kuşkonmaz soslu yumurta. Bu bir salata aslında yeşilliklerin içinde geliyor bildiğiniz e, sahanda yumurta kıvamında ama e, kuşkonmazlı çok değişik ve hafif hoş bir lezzet evlerde sürekli pişen çok otantik bir yemek olduğu için öneriyorum ve de bol miktarda balık yemeği. Ve jambon. Ee, tabii İspanya'nın her yerinde jambon zaten çok ünlü. Ama bu bölgede yapılan sucuk tarzında küçük küçük yapılmış. Ama nedense hani metodu farklı herhalde. Sucuk denmiyor da jambonla yakın. Onların, onların koyduğu isim jambonla aynı bir isim gibi. Yani et ürünleri, kurutulmuş et ürünlerini denemenizde fayda var. Balık tatları arasında... İşte benim denediğim en değişiklerinden birisi yumurtalı ve sarımsaklı olanıydı. Yani İspanyol mutfağı bizimkine çok benzer bir biçimde sulu soslar ve üzerine bir takım malzeme ilaveleriyle ana malzemeyi çok güzel renklendirebiliyor, tatlandırabiliyor. Bir de ben söylemesem biliyorsunuz olmaz. En sevdiğim yiyeceklerden birisi olduğu için tatlı. Size bir de tatlı tavsiye ediyorum. Ve ondan sonra Aa, teknik masadaki arkadaşım artık imdat işaretleri yapıyor. Bugünkü programı daha izninizle böylece kapatmak istiyorum. Tatlıyla bitirelim, ağzımız tatlı kalsın. Ee, bu Katalan bölgesinde aşağı yukarı hepsinde yapılan bir tatlı aslında ama Zaragoza'daki'nin biraz farklı olduğunu Zaragozalar iddia ediyor. Nugat gibi nugat kıvamında e, bal ve yumurta beyazından yapılan e, bir bir tür şeker de diyemeyeceğim hamurlu tatlı. İçinde bir miktar un da var çünkü e, torro ya da toron diye istediğiniz zaman nasılsa gelecektir. İçinde ne olduğunu aldırmayın siz benim kadar. Sadece lezzetine varmaya bakın. Haftaya başka bir kentte buluşuncaya dek bir kez daha size yaşamınızın tüm boyutlarında lezzet ve bereket diliyorum. Hoşçakalın. Kentler Lezzetler Hazırlayan ve sunan Hüzin Yalı